Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu konumuz Müzzemmi Suresi. Bir kısmı tabii tamam olmayacak. Bu mübarek sure Mekke mükerremede nazil oldu. Yani ilk gelen surelerden birisi. Allah-u Teala Mevla'mı şöyle buyuruyor bu mübarek sure şerifesinde Eşhed billah bismillah. Ya eyyühel muzemmil. Kumu ile illâ kalîla. İlâdur. Ya eyyühel muzemmil, ey muzemmil. Tezemmül edici. Yani örtüye bürünüp yatan Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri evinde gece öte bölmüş yatıyordu. Bu yatma tabi normal değildi yatması peygamberimizin. Şöyle bir olay olmuştu. Henüz daha Mekke mükerremede İslam'ın daha yeni gelişiminde Mekke müşriklerinin başında bulunanlar aşırı İslam düşmanlığı yapıyorlar. Aşırı. Fakat dışarıdan Mekke'ye gelenler peygamberimizi dinleyince, peygamberimizi görünce onlarda İslam'a karşı daha bir bunalımlı ısınma oluyor. İşte Mekke müşrikleri bu önlemek için. Yani İslam'ın Mekke'nin dışında gelişmesini çoğam önlemek için toplular kendi aralarında diyorlar bir karar verelim diyorlar. Şimdi Mekke'ye gelen yabancılar geldi soruyorlar Mekkelilere. İşte Muhammed diye biri ortaya çıkmış. Allah'ın Resulüyüm, Peygamberim diye davada bulunuyormuş. Ne dersiniz deyince, bu Mekke müşrikleri gerçeği bildikleri halde, sırf inatlarından, inkarcılıklarından Peygamber ayinde söz söylüyorlarmış. Kimişe, sihirbaz, büyücü, şair, mecnun gibi bir takım iftira peygamberimize. Bunun üzerine diyorlar toplam aramıza diyorlar. Hepimiz diyorlar aynı kelime üzerinde birleşelim diyorlar. Yani sihirbaz hep sihirbaz diyelim. Şairse şair diyelim diyorlar. Çünkü her biri başka bir şey iftira bu tabi insanların zihnini bulandırıyor koplarıyorlar. Ne diyelim bu Muhammed diyorlar? Efendim işte şair diyelim. Oradan biri çıkıyor akıl hocaları Velid-i Mugire yaşlı akıl hocaları ben diyor şiirin her şeyini iyi bilirim. Onun sözleri şiire benzemiyor. Kimse inandıramayız şair dersek. Peki ne diyelim? Efendim işte büyücü değilim. Yine orası çıkıyor ortaya. Yeni inandıramayız. insanlar, inandıramayız. Çünkü büyücüler, okurlar, üslerler bir şey bir şey yaparlar. Düğün bağlarlar. Böyle bir şey yapmıyor bu. Yapmıyor. Velhasıl efendim işte mevcudun. Yani haşa deli diyelim. Ortaya bir fikir atıyorlar. Görüş atıyorlar. Tabii bu da kabullenmiyor. Ve bunlar kendi aralarında anlaşamadan, karar veremeden dağılıyorlar. Bu tabi toplantıdaki konu Peygamberimizin mübarek kulağına gelince yüzüyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Çünkü Peygamber Mekke'de doğdu. Arlanında doğdu. Arlanında büyüdü. Peygamberimizin her şeyi biliyorlar. Sırf putperişliklerinden, inkarcılıklarından ve bir de Mekke'nin reisleri oldukları için bunu hazmedemediler, sinemel işlerine bu davaya kalkıştılar. Peygamber ise bunlara üzüldü. evine gitti, yattı, örtüye büründü peygamber. allah Teala Mevlamız Cebrail gönderdi. Bu ayeti kerimeler ile Mevlam buyurdu işte peygamberimize Ya eyyühel mülü Ey tezemmül edici Örtüye bürnücü Muhammedim Habibim Kumü leyle Gecelere kalk Geceleri yatma Gecelere kalk ibadet et Namaz kıl İlla kalilen e, gecenin tamamını mı? Hayır ne kadarını illa kalilen geceye kalk ancak az bir zamanda kalkma. Ne kadar az zamanda kalkma? Nisf -e bu. Bu nisf yarım demektir. Zamirde geceye gidiyor. O gecenin nisfında yarısını kalkma. Yani bu nisf burada kalilen bedeldir. Azlan bedel, gecenin yarısında. Kalkmasan da olur yani olabilir ama gecenin yarısını ibadette geçir. Evini kusmini kalilen Evzid aley. İstersen Allah Teala Peygamberimiz burada sebep attı. İstersen yardım daha az yap, istersen daha çok yap. Yani İstersen gecenin yarısını ibadete geçir. İstersen yaradan azal üçte birini ibadete geçir. İstersen daha fazla yap üçte iki ribaate yap. Bu tabi gecer uzamasına göre farklı bir konuydu. İslam'ın ilk döneminde henüz allah Teala Müslümanlara şakit namazı farz kılmamıştı. Tabi her şey hikmetleri var, nedenleri var, sebepleri var. Çünkü yeni Müslümanlar gündüzleri belli vakitte toplanıp namaz kılmaları imkanı yoktu Mekin Mükerreme'de. Müşriklerin aşırı zulümleri, baskıları, işkenceleri İslam'a karşı, Allah'a karşı. Peygamber'e karşı onun için Mevlam onlara öyle buyurdu peygamberimize ve ilk Müslümanlara Allah emri buydu. Gündüz namaz onlara yoktu. Onlara beş raket namaz daha farz kılmamıştı. İsteyen gecenin yarısına kadar ibadet ederdi. İsteyen üçte birini isteyen üçte ikisinin gece ibadeti geçirirlerdi. Mevlam böyle buyurdu. Sonra Miraç gecesinde allah Teala Peygamberimize Beş rakit namazı oradan Fars kıldı Hakkına ayet tabi geldi sonradan geldi Ve Beş rakit namazın Fars kılması ile Gece namazının Faziyeti hükmü Kalırmış oldu Yalnız tabi isteyen yine gece Tec namazı kılabilir Gerçi akşam namazı da, yatsı namazı da, bunlar da gece ibadetine dahil oluyorlar. Çünkü, e, güneş battığı andan itibaren, hükmen, dinimize gece başlar, işte bir kişi, akşam namazını kıldığı zaman, o kişi gecenin ilk vaktini, Allah'a kulluk etmiş oluyor. Yine kişi yatsı namazına kılınca, Yine o kişi gece ibadetin bir nasip almış oluyor. Mevlam şöyle bir devam ele Verettil Kur'an'e tertile Verettil Kur'an'e tertile Ker mi de tertil ile oku diye Mevlam emir verdi Peygamberimize ve Müslümanlara. İşte burada biraz durmamız gerekiyor. Allah tarih'e burada özellikle Mevlam. Yani yalnız Kuvana oku. Mevlam buyurmadı da buradan Mevlam şöyle buyuruyor. Kuvana Kerem'i tertil üzere oku. Peki ne anlama geliyor tertil? Yavaş yavaş, tane tane. O kadar ki bir kişi Kuran'ı okurken onu dinleyen kişi okunan Kuran-ı Kerim'in harflerini sayabilecek şekilde okunacak Kuran-ı Kerim. Demek ki Allah Kuran-ı Kerim'i öyle acele okumak doğru değil. Allah bundan razı olmuyor. Bunu Rabbim, özellikle Allah burada emrediyor. Emrediyor. Kone Kerem'i tertiyle. Kone Kerem'i yavaş yavaş böyle. Harfleri belli olacak şekilde, heceleri ayrı şekilde kelime kelime okum Mevlam buyuruyor. Emeviler zamanda yaşayan bir Arap şairi, meşhur mu bu şair? Bir şiir yazmış. Bir gün bu şair bir yere gidip bakıyor. Bu şairin yazdığı bir şiiri oradakiler okuyorlar. Okuyorlar ama öyle okuyorlar ki yani şiirin tadı tuzu kalmıyor. Anlamı bozuluyor. Tabii şair, şiir kendi yazdığı için yazdığı eserinin böyle anlamsız karmaşık hale gelmesine üzülüyor. Ve onlara yine şiirle şöyle diyor şiir okyanlara da'a <gülüyor> şiiri ala eydiküm kemal da durru ala hindin Onlar diyor böylece burada da'a yani zahi oldu yazık oldu şiiri benim yazdığım şu şiire yazık oldu ala <gülüyor> eydiküm sizin elinize geçmek ile diyor eline geçen şu şiirime Yazık oldu. Bunu zayi ettiniz buna. Berbat ettiniz şireme diyor. Kemaldı da Allahindin. hindin. O yörede Hind adında bir kadın varmış. Kadıncağızda tabi ne ekmeğse, çok mama çok çirkin bir kadınmış o kadında. Yine o dönemde emibiler kadınlar arasında boynlarına inci gerdanı takmakla o zamanlar çok adetmiş böyle. Öyle güzel gerdanlar inciden cevhayırlardan takarlarmış. Bu him kadıncağız da başlı kadınları görünce onlara şu yakıştığını görünce o kan da buna imlenmiş. O da almış bir inci gerdanı takmış ama fakat görenler inci gerdanlı acımışlar yani hiç yakışmamış ona demişler ki yani bu inci gerdanına yazık oldu. Şimdi bu şair öyle diyor ebedece. Şair Kemal'da la durru hindin o inci gerdanlığı takanı Hint. Nasıl o inci gerdanla yazık etmişse sizin elinizde benim şiirimde yazık oldu buyuruyor. Bir Eser, kitap, tabii konu ne kadar güzel de olsa, hikaye olsun, makale olsun, şiir olsun, dini bir konu olsun, o konu ne kadar güzel olursa olsun, eğer o kitabı, o konuyu okuyan kişi onu güzel okuyamazsa, yani karmaşık bir şey olur. Daha doğrusu affedersin berbat bir şey olur. Kimse bundan bir şey anlamaz böylece. Bir gün acı yazdım, ölümüm sonraki sonra kitabıma baktım bir gün bir yerde biri okuyor. Gerçekten kişi üzülüyor. Yani öyle okuyor ki ne duracak yerde duruyor ...ne kemire güzel çıkarıyor. Ne paragrafına bakıyor böyle karma karışık böyle aşure çorbasına benetmiş bir şekilde hiç anlaşılmıyor. Tabi ona bir şey demedim de dedim bak sen yoruldun bırak dedim. Biraz da başta okursun dedim kendisine. Şimdi gerçekten bir kişi bir şey yazmışsa, yazmışsa bu kişi yazdığı eserin okunduğu zaman ...güzel okunmasını ister. Çünkü... ...eser güzel... ...okunmazsa... ...o eser ne kadar güzel olursa olsun... ...berbat olur. Böyle. Anlamı gider böyle. Sıkıcı olur. Karmaşık olur böylece. Mutlaka eser sahibi... ...yazdığı eserinin... ...okuyan kişi tarafından... ...güzel okunmasını ister. İster... E şimdi gelelim güzel Mevlamıza, yüce Mevlamıza gelelim. O güzel Mevlamız da, Rabbimiz de, kitabı olan Kuran-ı Kerim'in güzel okumasını istiyor işte. Muhtemel. Öyle istiyor bu şekilde. Öyle patr-kötür olmuyor. Sadece. Biliyorsunuz, genelde teravi namazlarında bazı zavallı hatta gafil diyeceğim onlara kişiler görevliler camide terafi namazında gerek Fatiha-i Şerifi'yi gerek Zammı sureleri öyle okuyorlar ki karnımla karışık bırakalım harfeciyle kelimeler bile sayılamaz anlaşılmıyor yutuluyor yutuluyor Peki Allah bundan razı olur mu? Olmaz değil mi ya? De. Yani bizler bir insan olarak, kul olarak, acil bir beşer fani olarak bizler, e, kim ol, hangi olsak olalım, bir eserimizin hatta birine mektup yazsak, o mektubumuzun okuyan kişi tarafından mutlaka güzel okunmasını isteriz böyle, özenle okunmasını isteriz. Tabii ki Allah da öyle istimut böyle istiyor. İşte demek ki bir camideki görevli de, haşa böyle Ramadır tarafı namazlarında da o güzel mevlamızın güzel kelamını, Kuran-ı Kerim öyle -ku kalmak okudu mu tabi Allah bundan razı olmuyor mu? Olmuyor bundan böylece. Onların çok tövbe etmeleri lazım. Hem kendileri için hem cemaat adına böylece. Onlara bir mazuriyeti yok. İşte mecburum deme bir yüzleri yok ama böyle. Neden? Çünkü ondan Diyanet'e onların emri gelmiyor. Hızlı okuyun derlerden. Hatta Diyanet'ten gelen son genelge yavaş okuyun diye genelge geldi. Böyle. Yani amirlerinden de tepeden de onlara hızlı okuyun diye böyle bir emir de yok. Aksine yavaş okuyun diye emir de var. Tüm bunlara rağmen Allah da böyle buyuruyor. Resulullah böyle buyuruyor. Acili olmaz. Şimdi günümüzde hepimizin bir hastalığı var namazdan tatfeiz alamama. Namazda aklımız başka yerlere gidiyor. Hiç o anda gereksiz konuları namazda kafamızı takıyoruz. Onlarla ilgileniyoruz bedenimiz, kalımız namazla ama ne yazık ki biz namazla değiliz. Halbuki Allah'a Teala yapıyor Mevlamız Bismillah ve la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta'lemu ma tekulü Mevla Mevla buyuruyor namaza yaklaşmayınız. Ta ki okuduğunuzu anlayıncaya bilinceye kadar. E şimdi çoğumuz namaza duruyoruz. Bilin altının yönlendirmesiyle Fatiha bir nefese gidiyor. Zammışlar kalma karşıya gidiyor. Kişi rükü secde gidiyor. Ama kişi gerçekten ne okuduğunu bilmiyor. Kişi yaptığını bilmiyor. Ben önce. Tabi böyle bir namazında bir tat, şeyiz de olmaz, bunun ruhsal zevki de olmaz. Tabi sevabı da ona göre çok düşük bir şey olursa olur. Böylece. İşte özellikle inşallah yani bundan sonra hep beraber inşallah kıldığımız her namazımızda okuduklarımızı Sübhaneke Sübhaneke Emzü, Besmele, Fatiha, Zam-ı Sûre, Rükû, Secdeki o tesbihatlar, Etdiyatiler, Allah'ımı sallayalım, Barikareler, Rabbenu Afirliler, namazda ne okuyorsak, inşallah bundan sonra bunları, şöyle kelime kelime, hece hece, belliğe belliye okuyalım, bakın göreceğiz ki, hep beraber göreceğiz hala. O zaman gerçekten namaz, başka namaz olacak. Şimdi bazen kişi namaza duruyor. Hemiz daha kişi daha Sübaneki okumadan yandaki rüke gidiveriyor. Aynı anda namaza başlanıyor. Yani sünnet kılarken mesela camide. Aynı anda namaza başlanıyor. Ama bakıyorsun ki bir kişi henüz daha Sübhaneki okuyu bitirmeden öbürü top rüküye gitmiş. Hemen patürk götür. Sen, sen, sen Selam e sonra tabi bu namazdan bir şey alamıyor. Tatsız, tuzsuz, renksiz böyle, zevksiz böyle, zevksiz bir hareketten yibatı oluyor. Dil hareketi beden hareketi olmuş oluyor. Almıyor bunlar böyle şey eğer namazını inşallah okursak kelimeleri belli belliye mesela başlayalım Sübhaneke'den Sübhaneke Allahümme Ebi Hamdik ve tembare kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Tanrı sonra emzü Ağzı belli Allah'ı, min Şeytanı, rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alemin. Alrahmanirrahim. Malikiyamidin ilahur. İnşallah bu şekilde namaz kıma çalışalım. Bak görürsün ki neler var Mustafa. Ne yapayım? namazın bir ruhsal zevki var, manevi zevki var, namazın bir tadı var, sonra bir de üstelik inşaat Teala namazda büyük ecir sevabı var böyle şey. Çünkü namazı ne kadar güzel kılarsak o kadar namazın sevabı büyüyor. Öyle büyüyor, dağlar gibi olacak. i̇nşaat mahşer Teala günü mizanımıza, teraziye onun sevabı bir yere konacak. <gülüyor> i̇şte Mevlam'a bizlere, bu ayeti kerimesine Mevlam bizlere özellikle Mevlam bize burada vurguluyor bizlere ki Kore-i tertil ile kore Kerim böyle yavaş yavaş okuyor Mevlam buyuruyor. Bazıları şöyle diyorlar efendim işte ben öyle alışmışım diyorlar. Hayır, O alışkanlığı terk edeceğim. Yani doğru yolu yapacağız. Bir insan başka bir yoldan gidiyor. iş yerine, evine. gitti yerine başka bir yerden gidiyor. Bir orası biliyor, biliyor? Ama kişi daha kesirme, daha düzün yolu öğrendi mi? Onu terk ediyor. Buradan gidiyor kişi. Bunun için demek ki yanlışlarında kopmak ki yanlışlar kopma gerekiyor. Doğru yapma gerekiyor. Ve Mevlamızın surebiyetu ile inna senrik aleyke kavlen sakıla böyle yapıyor İnna Allah da diyor bir adametimizle. Senrik aleyke sana ilka edeceğiz, vay edeceğiz. Vay edeceğiz. Kavlen öyle bir kelam ki Sekile ağır, ağır bir kelam. Yani Kur'an'da indireceğiz. Burada Mevlam, Kur'an-ı Kerim'e Sekile ağır. Sekil, çok ağır. Tabi Kur'an, Allah kelamı. Öyle hikaye değil muhteremler. Öyle şiir değil. Ha bir eğlence değil Kur'an-ı Kerim. Allah kelamı. Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine vahiy geldi zaman yani Cebel-i Peygamberimize ilk ayetleri okurken Peygamberimize bazen Medine'de soğuk olur kışın. Öyle soğuk günde Peygamberin mübarek alnından boncu boncu tele çıkan Peygamber Efendimiz. Bazında Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri <gülüyor> deve üzerindeyken <gülüyor> Peygamber'e vahiy gelirdi. O vahyin Allah keramın ağırlığından manevi ağırlığından feyizinden deve yere çökerdi. Hatta, hatta deveyle bazen kara yere dokunurdu. Hazreti Ayşe Sıddık'a Validemiz buyuruyor. Bir gün Resulullah benim dizim başına koymuş uzanmıştı buyuruyor. Onca bir haber geldi. Resulullah vahyi getirdi. O vahyin ardından zannettim ki buyuruyor, uyluğumu kemiği sanki kırıcı zannettim buyuruyor acaba. Allah kelamı vele muhtaramdır. Öyle aşıklar vardır ki gelmişti yine var diye gelecek ona inşallah Teala Allah kelam okurken Allah kelamının feyzinden, azametinden Düşük çok bayiler olmuşlar olmuşlar. Sonra tabi burada bir anlamı da Kuran-ı Kerim'in ağır hükmü olması ahkam bakımdan. Kuran-ı Kerim yalnız tabi okunan bir eser değil böyle. Yaşanacak Allah'ın kanunları var bir de bunlar böyle. Bunlar Allah'ın kanunları var. <gülüyor> bir kimse bir kanun kitabını okusa, hatta bunu kişi ezberleser. Güncel kanunları. Ama eğer o kişi kanunları çiğnen onlara karşı gelirse, efendim ben kanunu biliyorum deme ona yeterli olmaz. Kişi kanunu evet öğrenecek, belliyecek okuyacak ama uygulamak tabi gerekiyor. İşte Kur'an'da Allah kelamıdır. Yani yalnız Kur'an-ı Hatime ölüye, hatime ölüye bağışla. O anlama değil Kur'an-ı Kerim. kuran Kerim okunacak. Hatta her okunan hatimi bağışlaması şart değil. Ölüyeye, Bence. İbadettir. Bence. Nasıl ki kişi nafiyeler mesela namaz kılar, kişi nafiyeler oruç tutar, kişi hayır hasen bir şey yapar. Bu yaptığın her birinin nasıl ki ölülere bağışlamazsa şart değilse Kur'an da bu renge okunan her kuran mutlaka bağışlaması şart değil. Okudur mu Kuran? Kuran'dır. Sehab-ı sevaptır. Ama burada önemli olanı Kuran'daki Allah'ın emirlerini uygulamak onları yaşamak muhtemelinde. Yaşamak onları. Mesela ne buyuruyor Mevlam? Ekvime sala. Kulun namaz kıl. Allah böyle şey. Mevlam başlığı ört buyuruyor Mevlam içki haram diyor. Kulu haram diyor Mevlam. İşte yaşama gerekiyor bunları. İnne rahşiyete leyle. Gece kalkmak. min milvezza ile ibadeti. Kâdı Bey bunun böyle tefsir ediyor. Gece kişi yatağından uykunun tey yatağından kalkmak. Hiye eşeddu en külfetten ve sabahate kademin diyor. Yine burada kaldı Beyz abi. Bunun Gece yataktan kalkıp abdül almak, dikilmek, namaz kılmak. Tabii 5 vakit namaz sonradan farkındığı için buna günüz namazlar da tabi buna dahil oluyor. Günüzde mesela öğle tatilinde, öğle vaktinde kişinin o istihkatan vakit ayırması, kişinin işinden bir zaman ayırması, hatta kişinin bir yemeğinden çayından vakit ayırması namazına, abdestine, tabi bir külfet insanlar için işte böyle bu, bir ağır hükümdür. Ama Allah katında ve ev kademin diyor, insanın dindeki ayağının sabit olması. Sabir kadem yani kişinin yerinde dinde sabit durmasının işaret olmuş yani böylece demek ki bir kişi başakid namazını kılınca tabi sabah namazını kişi günümüzde geç uzun geçer ama tabi kısa geceler olabiliyor yani kişi uykusunun tatlı anında da bazen böyle soğuk gecelerde de kişinin kalkması namazına gün üzerinde öğle ikindi akşam namazını yas namazını kişinin bunlara kişinin böyle sürekli e, zamanla vakti bunları kılması nedir o kişinin dindeki sabatı böyle sabitliği böyle şey dağ gibi sabit böyle yalpalama şey. yalpalamamak böyle teklifememek ya yani kişi evet sen benim Rabbimsin sen beni yarattın sen beni bunun için yarattın ya Rabbi. Kulluk etmeye mecburiz ya. Yani. Mecburiz böyle. Şey. Efendim insan özgür değil mi? Nasıl özgür olur insan ya? İnsan kendilerini yapmıyor ki böyle. Şu yaşamı koşuyorsan kendi elinde mi? Bu havayı yaratan kim? Sula tatlı suyu yaratan kim muhtemelen? Rızkı veren kim? Şey? O havadan, sudan, rızkıdan yararlanma imkanlarını veren yani organ var mı? Sistemler var böylece. Şey. Havayı soluyacak. Ta burundan başlıyor. Burundan başlıyor. gırtlağın geçiyor. Nefet borsadan geçiyor. Akciğe gidecek. Orada bir laboratuvar bir tahlil yapılıyor. Tabi bir solduğu mu zaman çeşitli gazlar akciğe gidiyorlar. Ama ne yapıyor oradaki algı varlar? hemen tahlil yapıyorlar karmaşık gaz arasında oksijeni alıyorlar. Allah'ın kısım düzen alıyor. Kim yaptı bunları? Böyle? Biz yatıyoruz, uyuyoruz böylece. Ama soluyoruz böylece. Bu solum sistemin böylece. Akciğerde, akciğer bir laboratuvar gibi, Orada tahil yapılıyor. Alıyorlar, ne yapıyorlar? Karmaşık gazlar giriyor akciğere, yanlıştan Oksinal ve gelen pis gaza beraber diğer gazlara ne yapıyor? Dışarıya ürken de ürken de ürken de yaptığı bunlar ürken. E, kim yapıyor bunu? Kim yapıyor Allah aşkına bunları? Böylece? Bu düzeni kuran kim? Bu sistemi kuran kim? Tabii kan dolaşımı buna göre, kayb atışı buna göre, sinir sistem buna göre böyle, beyindeki sinir sistemlere buna göre ürken. Sonra dıştaki gerekli olgu yaratan Mevlam böyle. Havadaki gazları, toprağı, suyu yaratan Mevlam yaratan onlara böylece. Ne var kulun elinde? Kulun elinde tek şey var. acizlik gibi, acizlik. Acizlik böyle. Acizlik böyle şey. Kulun gibi havaya soluma mecburuz. Hadi solumalım Allah'ın havasına bakalım. Niçin biz bir elan yarattı? Bakınız Demek ki namaz kılmak günde 5 defa bu nedir? Dinde sabitil kadem. Yani ayağının bas yerinin sabit olması böyle. Kişi böyle dağ gibi yerin sabit olması günde 5 defa böyle. Gereğini yatağından kalkacak. Zekatan terk edecek. Kişi tatlı uykusunu terk edecek. İnsan günün istirahatını yemekteki geçir zamanı kişi onu ayıracak. Kişi işinden kapacak namaza dikilecek. Ve akvamu kıyla ve esbet kuraletten li huzurul kalbi diyor. Burada kaldı Hazretleri, kaldı Beyz Ve akvamu kıyla okunan bu söz, ayetlerde nedir namazda? Bilhassa gece tabi sessizlikte. Kalp huzuru bulur kişi daha böyle insan gönüle yerleşir. Bunun için kişi evinde namazı yalnız kılarken, tabi öncelikle yavaş yavaş tantını okuma, acele etmeme. Yani burada şöyle bir hal var ki Allah kelamını, Allah'ın Kur'an'ı kul, Allah okuyor. Yani bir öğrenci öğrenci hocasından dinlediğini hocasına tekrar alıyor. Yani yapabiliyor muyum? Gibi. Şimdi burada biz ne yapıyoruz namazda? Allah kelamını Allah okuyor. Ya Rabbi senin kelamını okuyoruz. Yarabbi. Allah bizi görüyor, biliyor, dinliyor muhtemelen. Bunun için Demek öncelikle namazda tabi her zaman olduğu gibi böyle yavaş yavaş okumak yavaş okumak bir de kişi evinde kıldığı zaman tabi camide bu cemaatta olmaz başka insan namazına bir karakışlık verebilir Ama namaz karakayan kişi yalnız hafif sesli okusa çok hafif böyle yani kulağı duyacak ki kişi böyle sesli okursa o zaman bu kalbi daha iyi gelişir. İnsan kendinden namaza verebilir Verebilir. O andaki kişiye başka bir şeyin karışık olamaz. İnne leke fi'n-nahari sebhan tavila. Allah Teala <atarsıyor> şöyle bir peygamberimize İnne leke fin ya habibi Muhammedim Allah bir Burada leke sana. Senin için anlamına geliyor. Yani burada ke ke zamirdir. Muhatap zamiridir. Melamb yürüyor. İndire kesinlikle anlamına. Kesinlikle leke senin için habibi Muhammedim finnari gündüzleri sabahan tavila. Şabı aslında yüzü anlamına geliyor. Yani bir koşma, koşuşturma, uğraşma vardır. Tabiden uzun bir şey vardır. <gülüyor> Peygamber'e tabi kolay değil bakınız. Mevlam bu peygamberimize Ya Muhammed'im gece kalk, namaz kıl, geç, ibadet. Gündüzleri de senin için çok bir koşma, koşuşturma var. Yani İslam'ı tebliğ geliyor Tabii peygamberler eee kenarda de oturamazlardır. Oturamazlar. Peygamberlerin yalnızca hiçbir zamanları yok deyip peygamberler. Peygamberler ya Allah kulluk edecekler, ibadet edecek Allahu Teala'ya ya da boşalıkları zamanda biraz sabahları günüzleri tabii o dönemde gece hayatı olmadığı için o dönemde akşam olduğumu hayat biterdi. Elim çekilirdi. Demek ki Mevlam buyuruyor, Habib Muhammed'im bu günüzlerde koş. Böyle. Yani hayat devam ederken insanları gördüğün zaman gördüğün yerde insanlarla uğraş, onlara ilgilen, onlara evimi tebliğ et. İslam'ı tebliğ et. Onları ateşten kurtarmaya çalış. Gerçekten her peygamber nasıl ki bir anne baba Allah korusun evladı ateşe düşse evi yanıyor suya düşse bir anne baba nasıl onu kurtarmak için uğraşır hatta bir kuş bile yani kuş bile arkadaşlar. bir yavru kuş henüz uçmasını beceremeyen bir yavru kuş eğer kazayan ya yuvadan düşerse ana kuy zavallı çırpınır etrafında onu kurtarmak için. Ama bunu kedi kapmasın diye yapar. Çırpınır muhtemelen. Her peygamberde işte ümmeti için öyle çırpınır muhtemelen. Çünkü peygamberler bizim gömümüzü görüyor onlar. Peygamberler muhtemelen. Kabirdeki hali durumu görüyorlar. Onlar cehennemi Aynen yakayım böyle görüyorlar. görüyor ı görüyorlar. Bunun için her peygamber böyle canlı artı artı böyle feda ederce her türlü saldırıya, hakaretlere hatta işkence, sineği çekerek her peygamber yalvarıcasına hatta ağlayarak insanları kurtarmaya çalışırlar. Tabii biz elhamdülillah o peygamberin ümmeti olarak onun yoluna gitmemiz gerekiyor muttaallimler. O güzel peygamberimize yardımcı olmamız gerekiyor. Bunun için kimseye beddua etmeme gerekiyor. Bir gün Medine'de bir Arabi bir kişiye kızmış, bir kişiye kızmış, kızı kişi de kafirmiş abakum, müşrikmiş kızı kişi. De. Ona kızmış da Allah onu осayabilir cehennemine diye ona beddua ediyor kardeşim. Peygamberimiz bundan hoşlanmıyordu. Efşira görüyor. Ona sen diye beddua edeceğine ona güzel dua et de Allah nasip etsin de o da hidayete kavuşsun. İslam'a kavuşsun da o da kuzun cennetinden bir umutla Bunun için Hz. Peygamber ümmetine beddua etmemiştir ümmetlerine. Ne kadar hakaret orostulara da taşlansa dövüşelerde bunu sineye çekmişler. Nasıl bunu sineye çekiyor bunlar? Şimdi bir kişinin küçük evladı da aklı ermiyor. Yarım yarım konuşmaya başlıyor. Yarım yarım daha yeniş yürümeye başlıyor o kişi ne kadar annesinin basına vursa vursa bir şey yapsa da bu hoş karşılanır böyle. Yani insan buna gücelmez böylece. Şey. Neden? Aklı ermiyor diye. Böyle. Aklı ermiyor diye. İşte peygamberler de, evliyalar da Allah'ın uyanık geçir salih kulları da onlar yapılan saldırıları, hakaretleri onları öyle hoş öyle karşılarlar. Evet, bunlar bilmiyorlar. Şeyinüm la yalemir bak. Allah medit kami. Şeyinüm la yalemun. Peygamber oldu, e bir saldırıldı, Peygamber mübarek dişi kırıldı, halka zırh halkası Peygamber mübarek yerana battı, kanla Peygamber fışkırıyor. Peygamber karını yatışmaz tutuyor kanını. Peygamber dua ediyor. Allah'ım mehdi komiyi, Allah'ın sen benim kom ümmetimi hidayet eyle bunlara bak karşı müşrik, Peygamber nasıl savuşıyorlar? Peygamber onlar beddua etmiyor bak, dua ediyor. Kavmi. Allah mehdi komiyi, Allah'ın benim komu hidayet etle yarabbi. Şeyin nehum layalim onları bilemiyorlar ki hak Fatih Peygamber olduğumu ya Rabbi. Onlar seni bilemiyorlar sen kafirler yarabbi onlar ediyorlar. İşte Meram bu yürüyor. İnne leke sebaham tabi Ya Muhammed'im Habibim, senin günüzlerde çok çok koşma var, koşuşturma var, uğraşma var. İnsanları hakın davet var. Bununla birlikte, bununla birlikte bak. Rabbim de yürüyor. Ve isme rabbike. Ve zikr isme zikir de elhamd. rabbi rabbike her ne kadar meşgul olsan, insan da da yine bu arada kesinlikle gâfil olma. Rabbinin isminde sürekli zikir Hatta burada üst kere müfessirler düm anlam veriyorlar. Yani devam et. Tabi bir Allah'ın Resulü peygamber aldıktan kafir olamaz. Allah Sübhanız ek ediyor. Yani buradaki üzgür düm anlamında devam anlamına geliyor. Ve buyuruyor. Hadi Muhammed'im Rabb'inin ismini zikreyle. Allah Teala başa dikermesinde vesgur rabbekele buyuruyor. Rabb'inin zikretti. Burada Rabbinin ismini zikredi. Demek ki bu ilk gelen ayet-i kerimeler bunlar çünkü Kur'an'da. Önce kul ne yapacak? Rabbinin yani önce kul Allah'ın ismini zikredecek. Burada mevlam Rabbinin ismini buyuruyor. Rab, Rubiyet. Bakın Rubiyet. Böyle. Yani yaratan var. Alemleri yaratan var. Bu denge düzeni Kur'an var. Yerin güven kesin hakim olan Mevlamız böyle. Şey. Nasıl ki yıldızların yeri yörüngesi belli ise bizim de organlarımızın yeri yörüngesi belli. Böyle şey. Hücrelerimizin yönlendirilmesi belli. Böyle şey. Bir insanın bedensiz yapısını yapmak, yaratmak böyle. hücreleri yönlendirmek böyle. şu beyni yaratmak ne duygulan merkezler var. Şey. Şu göze göstermek yağ tabakası, onu göstermek bu kadar melekler var, felekler tarafı, bu kadar galaksi tarafı falan işte, şey. Bu nedir? Rubb-i Yetmaz. Rabbu Al İşte Allah tarafı diyor ya Rabbinin ismini ismini zikretti Yine burada kaldı bezabiden ibare aldı. Hoş bir de oradaki onun bu zikri açıklaması da tesir kaldı bezabide. Şöyle diyor: Düm ala zikrihi. Ya Habib Muhammed'in Rabbinin ismine zikir devam el. ve neharen gecede, gündüzde. Yani kesintisiz kesintisiz hep Rabb'in ismini zikir eyle. Peki nelere, ne demek zikir? Ne anlama geliyor? Ne demek zikir? Bunu açıklıyor şimdi tefsirde. Ve zikrullahi zikrullah İtimâlü kül en esgure Şunları hepsini kapsıyor zikri deyince. Bin tesbihin tesbih. Kişi mesela ne diyor? subhanallah subhanallah diye bunu söylüyor. Buna tesbih denir buna. Allah Teala bu da zikirdir. Bu da zikre giriyor. Ve tehlil ve tehlil kelime tevhid yani. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Tabi bu zikir konusunda herkes ne yapacak? Herkes kendi yapısı ve mizacına bakacak. Kişi hangisinin daha feyiz alıyor, tat alıyorsa adama davranacak. Hep zikir bakınız. İsteyen tesbih. Sübhanallah'a bir hamdi gibi bunu çeker. İsteyen tevhid, tevhid La ilahe illallah, la ilahe illallah. Yalnız tabi bu zikrin esas kişiye faydalı olması için huzur gerekiyor böyle. Kişi illalık tesbihi de, gözü orada, kulağı orada böyle, şak şavun şekerde, Bundan tabi fazla kişi bir şey alamaz böylece. Kişi bir oturacak, hatta ayakta da olur böyle. Kişi yürürken de olur. İnsan iş yaparken olur bu. Ama kalp Mevla ile olacak böyle. Olacak. Ve tahmidin hamd. Elhamdülillah gibi. Bu da zikir. Ve temcidin temcid. Allah büyüteme. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Zikirdir bunlar. Ve salatın namaz kılmak. Bu da bak zikir. Kardeşi. Namaz kılmak. Nedir? Yani aslı zikirin sözlük anlamı hatırlama. Allah husus olduğunun bilincine varma, Allah'tan gafil olmama. Namaz kılmak, zikir bakınız. Allah'ın emrine boyun eğmiş, abdestini almış, kıbleye yönelmiş, el bağlanmış, ne kadar güzel bir görünüm ortaya. Ne kadar güzel bir şey böyle, şu namaz kılmak. Ve kıraat Kur'an'ın, Kuran'a okumak, zikir bulabilir işte beden. Bu da zikirdir. Kişi i̇şte Allah Kerim'ini okuyor. Özellikle hafızların e, çok okumaları gerekiyor onlara. Böyle. Okuması gerekiyor onların. Onlara o zikir yeter. Kayıtlarını ve dinlendiği ilmin ve ilmi bir ders yapmak, malim güzel sohbetler yapmak hep bunuyordu bunlar. Zikirdir. Yani kula Allah hatırlatıyor tevâle. Güzel mevlahi sevgidir yevâle. Kişi bir aleme yönlendiriyor. Hep bunlar zikirdir. İşte Mevlamız buyuruyor. Habibim Muhammed'im evet gece ibadetini yap. Gün üzerinde yani insanların ayakta devam sürece insanları İslam'a davet et. Bu arada gece gündüz devamlı her zaman her halükarda Rabbinin isminde zikret. zikir et. Ve tebettel ileyhi tebtilâ velâb ya. Ve tebettel ileyhi tebtilâ. Rabbine tam tebettül et. Betül ol. Nedir betül olmak? Her şeyden gönlü koparıp, Allah'a yönelmek bu Yani o gönüle yalnız Mevla'yı dahil etmek Gönül Mevla'yı olmak bu Olmak. Olur mu şey? Oluyor oluyor böyle şeyler mesela her insan anlayacağı bir dille örnek vermek gerekirse mesela asreye giden bir genç sözlü nişanlı gerçekten de çok sevdiği bir kişiyle sözlülenmiş nişanlanmış asreye gidiyor o kişi giderken yolda da orada da bulunduğunda ne yapar hep gönlünde o sevdiği kişi vardır. Tabi erkek olsun, kız olsun böylece. Demek ki olabiliyor bakınız. Kız tabi bunu engelberleyeceğiz. Kız da böyle bir erkek çok sevmiş. Ona mesela sözden uçanlamışlar. Ama uzaktalar. Öyle durum gerektirmiş. Bu ikisi de her ne kadar bedenleriyle, elleriyle bir şey yapsalar da Ev işi olsun, başka iş olsun. Ama gönülden sürekli o sevdikleri vardır kardeş İşte gerçek mühmine kamilde de bu anlama geliyor. İşte evliya bu demektir muhtemelen. Evliya bu demektir. Evliya tembel oturan demek değildir muhtemelen. Evliya da çalışır. Hatta Akşemseddin Hazretleri Önce ilmi zahiri deniyor. Yani sahrullah ve meaneleri, tefsir, hadisleri, fıkıh. Okumuş bunları yıllarca. Sonra bakıyor ki içinde bir aşkullah var içerisinde. Fakat tabi nefsi aşma gerekiyor. Bu aşkullah ermek gerekiyor. Bir Allah dostu arıyor. Kendisi yardımcı olacak. O dönemde de tabi zamanın kutbu zamanın kutbu olan Ankara'da Hacı Bâremin Hazretleri'nin ismini duyuyor. Gidiyor ziyaretine bakayım diyor. Gerçekten tabi kutup olduğunu bilmiyor. Halk duymuş. Allah dostu evliyade duymuş. Gidiyor bakayım diyor. Karşıların bir halini bir tetiş edeyim. Dur bakayım. Gerçekten Allah doğrusu ise onun sohbetini edeyim diyor. Tam da budar olmuş hasat zamanıymış. Yani Budarın orada biçilme zamanıymış. Az akşam zat yine Ankara'ya geliyor, soruyor hacı baran veliye tarla diyorlar. Tarla'ya gide bakıyor. Koca Allah velisi hacı Baran ve hazedir. Zamanı kut mu bak Koca veliye eli orana almış. Durmadan buğday sapların bir şey demez, bir şey yapar. Durmadan bir şey bir şey yapar. Tabi Akşener Hazretleri henüz daha genç. O zahir böyle gözüyle bakıyor. Şöyle bakıyor bakıyor. Allah Allah diyor. E, bir Allah dostu, bir evliullah Bu şekilde dünyaya çalışır mı diyor. Dünyaya çalışır mı böyle. Bu kadar dünya kırsa çalışıyorum böyle diyor. Bu Allah dostu olamaz. Evli olamaz otunu veriyor kendini, kendine kendine. Bu defa başka yöneliyor, Halep e yöneliyor böyle. Ankara'dan artık altta Devletliye nasılsa Halep'e doğru yola çıkıyor. Tam Halef Velayet'in sınırına girerken bakıyor ki bir orak, orak şöyle hilal şekilleri böyle sapı vardır. Orak boynuna tutuyor böyle, arkada sapı tam boynu orak geliyor. Bir korku bakıyor. Ankara'da Hacı Bömer'i görüyor. Eli oradan diyor buna ben önce. Yani buna gösteriyor tam böylece. Dönüyor gidiyor. Yani Evliullah demek böyle haşa el açan tembel iş anlamına gelmez. Evliullah eli çalıştır, böyle hareket eder, işini de yapar. Yalnız o anda gönlü nasıl ki bir aşık, genç, kız, erkek Gerçek bir aşıksa, ona da uzaktan gurbette hassesse, nasıl böyle hep sevdiği gönlünde varsa, işte evlana gönlünde hep böyle Allah aşkı vardır böyle Allah aşkı vardır böylece. Tabii bir kişi bir şeyi çok severse, ona çok anar, çok anar. İşte evliler onlar çok zikreden evliler böyle Allah zikreder çok böyle Hep Allah diyor böyle. Allah der. La ilahe illallah der. Tesbihatları getirir. Kur'an-ı Kerim oku böyle. Namazını güzel güzel kılar. Onlar namazın dışında bile Allah'la beraberdirler E bu durumda olan bir kul hiç Allah isyan edebilir mi güzel Mevlamıza? Onun Allah'ın yapma dediği bir şeyi Allah'ın haram kıldığı bir şeyi işleyebilir mi? Yani bir evlullah Allah dostu Yani gönlü Allah'a yönelmiş bakın böyle işte. O aşkullah kulağı tatmış böyle. manevi fedir fediri almışsa zevkleri almış böyle. Işte. gün Allah'a de yanıyor böyle. Demin de Allah'ın zikriye, kalm aşkı böyle kul haşa içki içebilir mi? Kumar oynayabilir mi? Yalan söyleyebilir mi? Haram yiyebilir mi? Harama bakabilir mi? Bakamaz sahibi değil mi? Bakamama. İşte evliliğe bu almama geliyor oturanlar Böyle buyuruyor. Ve tebetel ile'yi tebitiyle. Tam Allah her şeyden kop, Allah'a yönel. Muhteremler buyuruyor. Kardeşe. Hazreti Fatıma-ı Zehra Validemiz Peygamberimiz'in çevriği küçük kızı Fatıma Validemiz Peygamberimiz'in vefatından sonra ancak altı ayı kadar dünyada yaşayabildi muhtemelenler. Altı ay kadar yaşayabildi. Ama artık Hazreti Fatma Muhale'nin dünyadan koptu artık. Her türlü istekten, yani şehvetten, yeme içme, evlilik gibi şeyler, cinsiyet işlerinden hepsi koptu. İçine, gönlüne Fatma Muhale'mizin öyle bir aşk girdi ki Allah'a öyle yandı ki, yandı ki ona o gün insanları sahabeler yani fatıma Betül adını verdiler böylece. Yani Allah yönelmiş. Allah'a de yan anlamına geliyor böyle. İşte fenafillah makamı bu böyle. Fenafillah makamı bu. Kul Mevla'ya yönelmek. Tabi bu bir anda olmaz. Hatta bizden namazlı namazda bile Allah'a yönelemiyoruz. Yani bırakalım dışarıda. Şimdi beş dakika namaz kılacağız. On dakika namaz kılacağız. Bizler bir beş, on dakika bile Allah kimsen veremiyor zaman böyle. Neden veremiyoruz? Tabi işte gafletten muhtemelen böyle. Gafletten böyle işte. Gafletten. Ve bir de yukarıda ayet-i kemizden gibi namazda okuduklarımızı bir de acele okuduğumuzdan namazda Allah'ındayız kıtalar. Allahu ekber dedi kim? En büyük Allah'ım sensin. En büyük Allah Teala. bu Allah'ta? döndük. Gönül mevlâ ile beraber. Şey. Allah'ın kelamını Allah'ın Kur'an'ını Allah okuyoruz. Allah bizi görüyor, biliyor, duyuyor böylece. Ya namaz namaz namaz. Ya namaz namaz namaz. Ne namazdanı feyiz alırız? Necek alabiliriz ne de gönlümüz o huzur deryasına gidemez sonra. Meyla Müşşü'le buyuruyor Rabbül Meşriki vel Magribi o Rabbin ki o Rabbin ki yani o göneneceğin Gönlünün vereceğin Rabbin yalnız senin insana değil bak Meyla buyuruyor Rabbül Müşrikü ve Mağribi Şarkın da, da Doğunun batının da böyle, böyle Yani dünyanın her tarafında böyle Yerlerin göklerin de O da bu her şeyi yaratan Her şeye denge Düzen veren, her şeyi Gönlendiren Mevlamız Her on hükmü denetiminde La ilahe illa bak. Ondan başka ilahı yok, başka ilahı yok başka muhabudu hakiki yok ondan başka kim alabilir ki insan bakıyorsun ki en akıllı bilimşi var insan aciz insan böyle ne yaratılmış elimizde ne doğumuz elimizde ne dünyaya gelişimiz elimizde o yaratan o bizim elimizde Hücrelerimizi yaratan onları dengeleyen, düzenleyen organı düzenleyen iki göz var. Aynı sayı eşit hücre gidiyor. İki ayak var. Ayak hücreleri eşit. Kemikleri eşit gidiyor. Bir uzun kısa olmuyor. Böyle. Hele dişler. Bak. Diş çıkarken daha dişler. Bak. Öndeki ona göre, yandaki ona göre alttan üstten böyle. Yarım milim bir uzun olsun. Olmaz. Böyle. Gayet ve düzgün. İşte şu böyle hücreleri yönlendiren var yeri yaratığını yönlendiren kesin hükmeden her şeyden la ilahe illahu ondan başta Rab yok ilah yok başka böyle şey. kim olabilir hangi insan aciz olabilir ki böyle nereden insan yaratıldı bir damla sonra ne olacak şüp, leş olacak o mu aşı ilahe olacak aciz insan mı olacak böyle? Bunlar sulamadan duramayan kişiye Muhtaç her an böylece. Susuz yaşayamayan insan böylece. Sonra ifraz gerekiyor, salgı gerekiyor, yedi dışak çıkarmak, boşaltmak gerekiyor, tahliye gerekiyor bunlara böylece. Tahliye yolu yaratmış Rabbimiz zamanı bakalım. Kalın bağırsaktan idra yollarından ter vasıtasıyla gidiyor böyle. At tırnaklar, saçlar hep tahliye oluyor bunlar bedenler oluyor. Bunlar böylece. E o halde insan en akıllı bir varlık ile almadığı gibi haşa dağdan kapan bir taş bu o mu ilah olacak? O mu ilahı olacak? Fettehiz <Sessizlik> vekila <Sessizlik> ancak onu vekil edin melabir. ancak o Rabbini vekil edin, ona dayan ona güven ona tevekkül et. Ona bağlan. Onun emrine Allah emrine ben Tabi bu arada insan huzuru bozan olaylar oluyor dünyada. Nedenle gelince dünya cennet değil ki muhtemeler. Yani huzur yeri ödüllendirme yeri ancak cennet. Ve elâ buyuruyor. Deminler, ve innel ahirete hiye darul karar Bak. ve innel ahiret ahiret alemi kiye nedir? darul karar, istikrar yeri böyle her şey aynı hale kalacak böyle. her şey böyle ısı aynı ısı Işık aynı ışık böyle. insan aynı yaşta kalacak böyle zaman aynı zaman olacak böyle yarın hafta yok ne? ama dünya böyle değil ki ya dünya karmaşa bir dünya böyle fırtınası, dağ dallı, dalgaları, denizler insanlara, kişi doğuyor bebek, çocuk, gençlik yaşlı böyle sürekli bir devran böyle hava açıyor, kapanıyor kar, yağmurlar yiyor, fırtınalar oluyor gökler gürülüyor, şimşire çakıyor böyle şey hatta yerlere batıyor, ne kıtalara bakmıyor, yukarı bakmış neler oluyor? Oluyor sonra tabi de bunların yanında gerçek münde imtihanı bir de dinde imtihanı oluyor insan bir de böyle. Dinde imtihanı. Kardeşe. Nedir bu? yine yapılan saldırılar işte kardeşe. oradan çıkar bir çatlak ses çıkar. Yine saldırır. kuran Kerim'e saldırır. İşte kimi yanlış amaçlı olarak art niyetli art niyetli İslam'ın içinden yıkma bozmak için truf altları gibi yanlış fetvalar verirler. Evet, belki akademik ünvanı şu bu olabilir. Ama Allah katına boştur. Yani İslam yaşayamayan bunlar aslında böyle. İslam inanmayan kişiler tabi içten dıştan İslam'a saldırı olabiliyor. Mevlam şirap yürüyor, Vasbir ala mâ yekulûne. Vasbir. Ama sabret Mevlam peygamberimize ve tabi ümmetini bizlere. Ama Allah biliyor sabret. Allah ma yakulun. Ondan dediklerine, sözüne sabret. İnsan eğer bu İslam aleyhinde olan sözlere, tabi kişi orada bulunuyorsa, tabi cevabı verecek verebiliyorsam, verememek ayrı konu. E buna kişinin verecek gücü yetmemesi ayrı konu. fakat bir daha bir dıştan duyma var eğer insan bunlara, kişi bunlara fazla kızsa insan, insan bunlara fazla sinirlense, o zaman kişinin dengesi bozuluyor muhtemelenler. İnsan yapısı bunu kaldıramıyor işte. Huzur gidiyor bu sefer. Onun için Mevlam ya, vas bir, Allah'a mahye Habim, sen, ümmetin, o İslam düşmanlarının saldırılığına, sözlerine sabret ve hecen cemila onların yanından hicet ayrıl ama hicren cemila böyle bağırıp çırıp tarşa kabul edil böyle kalkurlar değil böyle güzellikle böyle sen söyleyeceğini söyleye yani aklın erdiği kadar bildiğin kadar onlara öğütünü yap onlara gerçeği anlat ama yine dinlemiyorlar İşi tartışmaya gidiyorlar, kavga dönüştürüyorlar, saldırıya dönüştürüyorlar. Tabi güçlüklerden dönemde bunu baskıya dönüştürüyorlar. O zaman evren buyuruyor, ve cürühüm hecen cemila. Onun yanından, işte güzelce ayrılsa bunun yanından. Böyle, ayrı güzel yanından yanından. Çünkü, bu güzel ayrılma, bu nedir? Bu da bir İslam'ın tebliğidir. İslam bu ben. Yani İslam kırıcı değil. İslam bel haşa barbarlık vurucu kırıcı değil İslam belice. Din Allah'ın dini. Kul Allah'ın kulcere Şahıvüya. Yarın mahşerde herkes bunu verecek. Sonra dilemeyiz ki. Bugün İslam'a karşıdır. İslam düşmanıdır bugün benice. Ama yarın öyle bir Müslüman olur ki o da o da insanşenki. Onun da İslam'ın özü var onda. Onun, onun, onun da var mayası var ama. onu da var işte. Ama yaşayışı ailesi, çevresi e, bulunduğu ortam içerisinde hakkı bulamamış zavallı şu anda. Gerçeği bulamamış belli. Hayatı o kadar zannediyor hayatını belli işte. İlerisini göremiyor belli. Yani dünyalı sığındığın hayatı belli. Işte. da hayatı ama bilemeyiz ki yarın uyanır o da böyle ki işte Mekke müşkül içerisinden öyle çıktılar ki Hazım'e bunların biri madde, Ebü Süfyan biriye, İkrim'e Ebu Cen'in oğlu, bak bunların biri muhtemeldir. Bunlar. Azı İslam düşmanları İslam safına geldiler, İslam için niçe canlarını verdiler bunlar, verdiler. Şeytondlar çoklar çoğu bunların. Peki buna rağmen. Yine İslam'a saldırı devam ederse ne olacak? Mevlam şöyle buyuruyor. Ve sen bana bırak Mevlam buyuruyor. Kimleri? Ve zerni vel mükezzibine ulün Bak. Ulu sahip anlamı geliyor züğünün Nimet sahipleri. Yani refah da yaşayanlar böyle. Mamül sahipleri. Makam mevki yıkı sahipleri. İşte bunlardan dini yalanlayıcı senin kardeşlerinin tab onlar sen gücü yetme Mevlam buyuruyor. Onlara bana bırak Mevlam yok Bu da var senin işte. Demek ki eğer bu İslam'a saldıranlar ...kendi aramızdan... ...eşit yaptığı kişilerse... ...onlara tabi... ...bunu anlatırken mutlaka... ...güzel bir üslü kullanmak gerekiyor. ...kırıcı olmama gerekiyor... ...efendim şöyle dedim... ...böyle demiş üstün geldim... ...hay bırak sen onları... ...bırak anda üstün geldin... ...nefsi ondan bir hast, zevk aldı ondan ama... ...ya o kişi sana kadar... İslam'ın daha soğursa ne olacak... Yani birine İslam anlatırken güzel bu işin hesabını yapmamız gerekiyor. Acaba bizim sürdümüz, hareketimizle bu kişi İslam'a bir adım da yaklaşıyor mu? Yok, İslam'dan daha uzaklaşıyor mu acaba? Bu ne benim Yoksa bağırdım, çağırdım, kırdım, döktüm, şöyle böyle yaptım. Hayır, buna iş değil muhtemem. Bu bizim görevimiz değil. Allah'ın kulu bilemeyiz. Yarınla Allah dost olabilir, hiç bilmiyoruz böyle. Biz bakalım olabilir mi Bunun için ne gerekiyor? Kendi aramızda, eşcimiz arasında anlatma gerekiyor. Bile bildiğimiz kadar tatlı, anlatma gerekiyor böyle. Demek ki dinlenmiyor artık iş böyle tartışmaya falan dönüşecek. Ne gerekiyor? Vecirim hecin cemile gerekiyor böyle tatlılıkla böyle, şeyle böyle ayrılmak gerekiyor. Sen düşünün arkadaş, bırakmak gerekiyor. Bir de bunun dışında, işte nimet sahipleri böyle, refah taşıyanlar böyle, mahmur sahipleri, sözü geçenler, yetkili kişiler, üst bakamına oturanlar, tabii zaman olur, İslam'ı biz bundan saldırıya gelirse, Müslümanlara baskı gelirse, Müslümanlara şey gelirse, bu e, bunun bir şey anlatamayız da, ne olacak? Velayam biliyor ve dervi ayeti geri karşılamaz. Velayam biliyor, onu işten bana bırak. Velayam biliyor bak, bana bırak bu işi. Şey. Bir gün peygamber ayişamaz etleri Mekke'de Kabe'nin yanında peygamber namaz kılıyor. Peygamber ayişamaz etleri. Tabii bir peygamber namazı öyle biz namazdan benlememustedan böyle. Peygamber namazı böyle. Tatlı tatlı böyle feiz ala ala böyle Peygamber yavaşlamazken Ebu Cihillah in kafir gördü Peygamberi Dedi ki yanlakken birine ben de buraya gelirken yolda bir deve işkembesi gördüm. Deve kesmişler işkemisti de pisli dolu. Bu temizemeden atmışlar. Kim atmış onu? Birini gönderdi onu buraya al gele Tabii devişkenmesi koştan büyük kişi bunu sürükle sürükle diye böyle çamurlu ıslak tabii kumlu çamurlu getirdi ve bu geldi Peygamberimiz Ali yasatıyoruz Ahmazetleri Allah Resulü tam secdeyken o devişkenmesinin pis şeyi, izadın pislik dışı pislik çamur Peygamberimizin böyle en koydular böyle, bütün Peygamberimizin üstü kapalı böyle, kapsadı böylece. Peygamberimiz Seyirciler'e kaldı Peygamberimiz. Kaldırma Peygamberimizin başına. Orada bulunan bir iki Müslüman vardı sahibi ama böyle zayıf kişilerdi. Korktu ortaya çıkmaya. Yani o güçgeni bulamadılar. Hazreti Fatıma Validemiz en azından genç kız da böyle. Küçük o zaman daha. o Bu olayı duymuş, koştu geldi. Böyle zavallı kızcağız zayıf da böyle çeke çeke zorunu aldı. Kalkan, peygamber sabah bitirince Allah Resulü Peygamber döndü müşriklere baktı. Onlar gülüşü alay ediyorlar yani peygamber hakikatler diye. Peygamber şöyle buyurdu. Allahüm aleyke Kureyş. Allah'ın Kureyş'i sana havale ettim. Sonra orada peygamberimiz onlara şey baktı. O iş yapan peygamber baktı. İşlerinde işlerinde öyleri vardı ki işte sır küfür inkana doğmuş. Kapranlık. Hiçbir iman durun zerrisi yok onlarda. Nasıl veriyor bundan. Peygamber ise bunların bu şeyini görünce Peygamı bazılarını Ebu Cehil Hudbekşeybe Peygamberler bazı ismin saydı. Allah'ım şunu şunu sana bırakıyorum. Ve zeyniği bıraktı. Bana bıraktı. bıraktı. Onların her biri Bedir'de orada arada öldürüldü anlaştığı adam. <gülüyor> Ve mehilhum kalila. Ama meyhilemde şu şeyler Ve mehilhum kalila. Onlara az bir zaman tanı ama mühlet zaman ver melam Onlara. Yani hem helak olsun isteme oluyor kardeşim. Melam diyor. Yani bu Allah'ın rahmeti bak bu trende. Yoksa Hepimiz mahına kumuşuk beremizler. Yani büyük bir, bir günah işleyince, bir şey yapınca hemen Allah'ın gazabı geçseydi, tek kişi kurtlamazdı bu dünyada. Böyle. Kurtulamazdı. kurtlamazdı berem. Bak zaman tane berem Kul bir peygambere bile hakaret etse, kul peygambere bir en kötü çiğin hakaret bile yapsa, berem hemen azap etmeye göre Eden buyuruyor, onlara habibim var, bir zaman tanı ama bak. Dursa bakalım böyle. Düştüsün, taştısınlar böyle. Onu teveşin bir zaman tanımlar. Ama tabi de kul hakkı bilhassa böyle zulüm dünyada gelende çıkar. Bu böyle. Böyle zulüm yapan kişi ister kişi olsun böylece. Bir gün altta giden bir kişiye silahlı, güçlü, kuvvetli bir kişi atına binmiş gidiyormuş bir yere. Bir de şuna bakıyor bir ağacın altında bir genç bir yaşlı kişiyi dövüyor. Sopayla dövüyor. Böyle. Genç kişi yaşlı kişiye böyle sopayı burdurmadan vuruyor, dövüyor. O kadar dövüyor. Ama yaşlı kişi bağırmıyor da orada gülümsüyor yalnız böyle işte, Gülümsüyor ama. Hatta sürüyor gidiyor oraya. Tabii güçlü, silahlı. Dur bakalım diye gence. Genç duruyor. Ama birden gene bir şey yapmıyor şimdi. Çünkü yaşlı kişi gülümsüyor ama. O kadar hızlı vuruyor. Hakareterek vuruyor. Ama yaşlı kişi gülümsüyor. Şimdi soruyor yaşlıya amca. Bu senin neyin oluyor? Oğlum oluyor diyor. Peki amca. Bak bu sen bu senin bu kadar bu dövüyor. Sana bu kadar hırsla vuruyor. Niye sen gülüyorsun? İhtiyar ediyor. Şey ah yavrum ah diye bak. Aynı şey. Ah yavrum ah diyor. Aklıya idi diyor. Yaşlı kişi. Kırı diyor. Kırı Ben de aynı bu ağacımla burada babamı dövmüştüm bir kere diyor. Babamı dövmüştüm diyor. Şimdi oğlum ben de döverekliyim diyor. Aklıma o geliyor diyor. Onun için gülüyor. Vur diye. Ben kendim böyle şey yapıyorum böyle. Bakın tabi Mevlam zaman tanıyor bak. Aradan kırk sene geçiyor ama mutlaka yapan eden cizasını bul, buluyor muhtemelen Buluyor bence. İşte Mevlam buyuruyor evet o en azın kafirleri ileri derecedekileri mağmur sahipleri, serbest sahipleri yetki sahipleri, makam evki sahipleri onlar İslam'a saldırınca, baskı yapınca, zulüm yapınca Haksızları artık doğru çıkınca onlar sen bir şey yapamazsın abi bir merhaba Tamam onlara kışın yapma da kalkışma kendine de hareketme boşu boşuna falan bir ya vezirliği ve mükezibini ulun namedi onlar sen bana havaet abi ama havaetmezsen ya falan bir ya genelde kulakı dünyada çıkar böyle Bunların sonunda çoğu çile şekerler böyle hastalıklar, sıkıntılar, sancılar, ızdıraplar, sinserhalde böyle bunalımlar. Yani kolay can veremezler dünyana bile bunlar. Bir de ayete bakalım. Veyla buyuruyor. İnne ledeyna enkâlen İnne ledeyna enkâlen bizim katımıza bela buyuruyor. Enkel, enkel. Nikerin çoğu yani, vallahi bu böyle. Ağır demirden eller ense bağacak başlardan oturana şey. Ki benim böylecek zabanlere, huzuğu ve buluğu bak. Benim böylecek. Huzuğu tutma kabul zabanilerim. Zabaniler dağ gibi oturana, dağ, dağ gibi böylecek. Şey. Zabaniler korkuş mu korku zabaniler, tutacaklar. Ne olacak? işte bu İslam düşmanları, azılı İslam düşmanları, Kur'an düşmanları, tabi orada Allah'a karşı aşçı günah işleyenler orada zabanet isim edilecek, elleri enseye bağlanacak, ağır demirle böyle. Böyle buyuruyor, ve cehimen ve bizim katımızda, onlar için Cahim cehennem de var. Ateş var, ateş, cehennem. Onlara i̇şte onları bekliyor böyle. E onlara mı gerekiyor o Yani bir insan şu anda İslam'ı yaşamıyor. Haramlara bakmış, burn almış, buramı haramlara, böyle. Hepsini yapıyor bari. Kulak kana her hepsini yapıyor. Tabara bile İslam'a karşılar çıkıyor her Hele yetkili yerde olup da İslam'a bir de oradan tepeden baskı yapmaya kalkarsa Firavun Ebuceyler gibi bakın ne olacak? Yani dünyada da geçecek. Bu da biraz çekecek ama ölüm burada bitecek, bitecek. Ama maaşlar zabaniye zabaaya teslim edilecek, Zabaniye. korukur zaban, heybetli azametti. Eller enstiyab balancı ağır değil Kim bilir kaç bakma ağırlığında demirler olacak. Ve cehennem atacaklar, cehennem atacaklar. Cehennem ateşli Allah bari. Allah bari. Cehennemin ismi korkuç modernler. Düşüneceğim. Ve mevcut bir de şunu buyuruyor cehenneden burada. Tabii cehennemin çok daha değişik nitelikler ve başka etkilerinde geçiyor. Burada Allah şunu buyuruyor. Wat'a amen da ussa. Onlar orada yiyecek de var. Tam yiyecek anlamına geliyor. İşte o kafirler, o ya, dini yalanlayıcılar, inkarcılar. Onlar. Elleri enseyle bağlanacak ağır bu kovalarla, kelepçeler demirlerle ayağına zincir vurulacak Bu başkatrikme geçiyor. Sümen cahime sallıyor. olmasa buna cehennem atacaklar böyle. Atacaklar cehenneme. Tabii cehenneme girecek yanacak yanacak böyle. Yüz yanacak, deri dökülecek, etler dökülecek, yağ eriyecek böyle şey. Hatta Etler çene yanında gidip o dişe sırtacak böyle. O kafatası meydana çıkacak böyle. bir şey olacaklar böyle işi. O gaye deryağları kaynayan sular, o buharlar böyle. O kır kırbaçları. Sonra muazzam cehennem, ateşlerden, yalanlar, köpekler, bunlara saldırmalar. Tabi burada açıkacaklar. Açıkacaklar. Onlar var mı? Var. Ne var? Ve tamamen za Dikenli zepkum ve darı bitkileri var cehinde. Ateş yardımış ama diken böylece. Buna aşılan çılgın gibi olacaklar böylece. Böyle aşılan çılgı gibi olacaklar, onun kap ağzına atacaklar ama o dikenler boğazına saplanacak işte. Ve tamamen zavkusta böyle biliyor, o dikenler boğazına yapışacak. Bu işinden, boğazına saplanacak yapışacak saplanacak da girecekler kendileri ne yolu kurtulabilecek, ne şeyler çıkarabileceklerle iş. Yakacak bir yakacak. Ve azabın elime <gülüyor> ve daha çok elim azaptanlara var cehennemde. İşte gerçekten onların aslında acıma da gerekiyor bu Bugünleri bilmiyorlar bu bilmiyorlar böyle. İns ayrılacak kalabiliyorlar diye. Özellikle bir makama gelen kişiler o makamdan gelen bir otoriteyle, o makama olan güvenceyle, o güç yetkiyle sanki hep öyle aynı hale kalacaklar. İnsan şöyle bir dönsen, gerisen bir baksın bakalım, kişinin ne yedi, ne hale geldi kişi? Kişinin bebekti, ana karına çıkan. Yerde yatan, ağlayan, altına işleyen, pisleyen, kusan, burnu akan, pis bir şey insansına Ama Allah Ana şefkat veriyor. Bak dur işte. Bana Sonra kişi emekliyor, çocuk oluyor, düşüyor, kalkıyor, ağlıyor, hasta oluyor, mahsa oluyor. Gençlik, orta yaşlığı tek işte genelde insan bir makama ülkeye geliyor. İnsan bir sebez sahibi oluyor, bir şey oluyor. Yetki sahibi oluyor kişi. Zavallı insan o anda öyle bir dalıyor ki öyle kalacak zannediyor. Yok yok. Öyle kalmayacak. Yaşlanacak, Emekli olacak, hastalanacak, hasta köşten gidecek ve sonra ölecek, mezara girecek mutlaka, girecek muhtemelen. İşte Rabbim nasip etsin uyanmayı mutlaka. Allah bütün kullarına nasip etsin evladım. Rabbim de her şeyin bütün insanlara böyle. Yani bütün insanlara nasip olsa da bu gerçeği anlamak, kabul etmek, iman etmek. Lillahil Fatiha.